Peki, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La radde li kadaihi ve la muaqibelu hukmihi. La ve la radde li kadaihi ve la muaqibelu hukmihi. Allah Azze ve Celle'nin esmasından, sıfatlarından efalinden bahsediyoruz. Neden bunlardan bahsediyoruz? Kemal ona ait diyoruz. Noksanlıklardan onu tenzih ediyoruz. Nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Ona onu mudrik olabilmek için. Peki ne diyoruz? yani قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا راد لقضائه. Yani Allah azze ve celle'nin kazasını hükmünü reddedecek kimse yok yeryüzünde. وَلَا مُعَقِّبَ لُحُكْمِهِ وَلَا مُعَقِّبَ hukmihi demek وَلَا مُؤَخِّرَ hukmihi. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü tehir edecek. Muakkibe, <gülüyor> muakhira. Tehir edecek ya da bozacak yani. Bozacak kimse yok. Ee, kaza ikiye ayrılıyor. Bir, kazayı mübrem var bir de kazayı Muallak var. Kaza-i mübrem artık kesin. O e, değişmez. Kaza, kaza-i mübrem olunca o bozulmaz. Peki kaza-i muallak ise o nedir? O belli durumlara, belli şartlara bağlı olan kaza. Mesela dua ile o değişebilir. Ama yine ezelle alakalıdır bu değişme sistemi. Fakat kaza-i mübrem artık o değişmez. Moğollar Buhara'yı kuşattığı zaman Necmeddin-i Kübra Hazretleri aynı zamanda tefsiri de var değil mi? Bastılar tefsirini, Necmeddin-i Kübra'nın hem de büyük bir mutasavvıftır. Talebeleri gelip diyorlar ki hocam dua edin de Moğol belasını Allah Teala Buhara'dan defesin Diyor ki Buhara'nın ticareti bozuldu, evi bozuldu, hayatı bozuldu, Allah'a isyan etti. Buhara halkı ''Zaharal fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nâsi liyudhîkahum ba'da lezî amilû.'' Şimdi yapılan bu fitnenin cezasıdır bu diyor. He? Bu fitnenin, fesadın cezasıdır. Artık bu kazayım mübrem oldu diyor. Dua bunu gidermez. Talebeleriyle beraber meydana iniyor. Moğol askerleriyle savaşırken şehit düşüyor. Şehit düştüğünde elinde... Bir Moğol askerinin kafası var. Saçlarını alamıyorlar elinden. Açmıyor elini. O halde kabre koyuyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna işte ben ya Rabbi cihad ederken, sen dinini müdafaa ederken şehit düştüm. Demek ki Allah dostu demek sadece postun üzerinde oturan adam demek değil. He? Necmeddin Kübra Hazretleri gibi ilgili kardeşlerime de bunu duyurmuş olalım. Peki, hani tasavvuf böyle itham ediyorlar ya, İmam Şami Sufi değil mi kardeşim? He? Rusları dize getiren adam. E peki, Ömer Muhtar Sufi değil mi? Osmanlı orduları çekilince, kim koruyor Libya'yı? Kim koruyor İtalyanlara karşı? Ömer Muhtar, Abdülkadir Cezayir, Haz Cezayir Hazretleri Sufi değil mi? Yani, devleti i Aliye-i çekilince Tugaylarıyla birlikleriyle Allah dostları Ömer Muhtar gibi Abdülkadir Cezayir'i gibi işte İzzettin Kassam gibi onlar müritleriyle talebeleriyle meydana iniyorlar. Emperyalist güçlerle onlar savaşıyorlar. Pek çoğu şehit oluyor. Şehit olunca onların yerine müteşehhihler geliyor. Yani şey yapma şeyhler. Şeyhlik nereden gelir? he Gönülden gelir, gönülden. İcazetle olur. İşte böyle yapma şeyler gelince onların yerine, bir kısmı tabi hepsi değil. Onlar üzerinden şimdi tasavvufu birileri mahkum ediyor. Ama tasavvuf diyorsan işte İmam Şamil bak. He? Mevlana halid Bağdadi. Bu adamlar, büyük adamlar. Peki, evet efendim. وَلَا رَادَ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ Cenab-ı Hakk'ın hükmünü kimse tehir edemez ya da bozamaz. Wala galibe li emrihi. Wala galibe li emrihi. Yani la yaglibu emrullahi galibun. Yani la yaglibu emrullahi galib. Allah'ın emrine galip olan hiç kimse yoktur he? Kimse galip olamaz. Wala galibe li emrihi. Allah'ın emrine kimse galip olamaz. Nerede yazıyordu? hamra sayılıyımda değil mi? <gülüyor> La gâlibe illallah. Öyledir. La gâlibe illallah. Endülüs'te hani hükümdar ağlıyor, annesi de diyor ki, erkekler gibi savaşmayan kadınlar gibi ağlar böyle. Erkekler gibi savaşmayanlar, Allah yolunda mücahede etmeyenler, kadınlar gibi ağlamıştır hep. Anne öyle diyor Emevi Endülüs hükümdarına en son orayı terk ederken. Orayı da tefrika, orayı da fitne, orayı da fesad. Hak ile yeksan etti. Zaten Kur'an-ı Kerim o ikazları bize defalarca yapıyor. Yani vellezîne keferu ba'duhum evliyâ-u ba'd. Kafirler birbirinin dostu. İlla tefaluhu tekün fitnetun fil ardi ve fesadun kebîr. Siz de aranızda o dostluğu kuramazsanız, ittihadı İslam'ı kuramazsanız yeryüzünde büyük bir fitne, büyük bir fesat çıkar. Çıktı mı kardeşim çıktı. Ne zaman çıktı? Bu ümmet ben Arap devletini, öteki ben Türk devletini, ben Kürt devletini kuracağım dedi 150 yıldır işte sürünüyor bu ümmet. Bu hal devam ettikçe Allah'ın rahmeti gelmez. Kul ma ya'bu bikum Rabbi laula duâucum. Duanız, teslimiyetiniz olmasa Allah katında bizim gavurdan ne farkımız var kardeşim? Cenab-ı Hakk'ın rahmetini biz üzerimize neyle çekeriz? Onun dinini olan samimiyetimizle çekebiliriz. İhlas ayarlarını yapmadan göklerin kapısı açılmaz. Rahmet gelmez kardeşim. Peki, yani onu oraya muhtemeldir ki bir Allah dostu yazın demiştir bunu buraya La galibe illallah Ey batı uygarlığı Her ne kadar burada Endülüs devleti Gün gelir yıkılırsa da Allah'ın dini yıkılmaz Yazın bu duvarlara La galibe illallah Yani Devletler çökebilir Devletlerin hayatında ölüm olabilir Ama Allah'ın dini ölmeyecekti Komünizmanın ömrü şu kadardı Öldü gitti Kapitalizma da ölecek Yarın birileri gelip kapitalizmanın dirilmesi için bir takım ameliyelerde bulunmaz, bulunamaz. Ona e, sadece gülerler. Şimdi komünizma gelecek diyebilir mi birisi? Sadece marzina, marjinal birkaç tane işte haydut sokakta yürüyüp bunu söyleyebilir. Ama Allah'ın dini, Haçlı saldırıları oldu, Moğol saldırıları oldu. Küresel güçler bütün alem İslam'ı, İslam'ı yok etmek için geçen asırda işgal ettiler. La galibe illallah. Allah'ın dini çökertemezler. Allah'tan başka söz sahibi, hüküm sahibi yok. Biz hizmet edersek, biz yer alırsak, biz de bu dinle beraber âli oluruz, yüceliriz. Peki, velâ gâlibe li emrihi'' neden? ''İnnemâ kavlunâ li şey'in, idâ aradnâhu ennequle lehu kün feyekûn'' ''Ol'' diyor oluyor eğer yani bu kadar kolaysa o zaman dünya orduları Allah Teala'nın güç ve kuvveti karşısında bir hüküm ifade eder mi? Amenna bi zalike kullihi ve ayqanna enna kullam min inde. Efendim amenna bi zalike kullihi ve ayqanna enna min inde. Bütün bunlara iman ettik. Peki ne iman ettik? Allah Teala'nın ilmi dairesinde yarattığına, her şeyin ölçüsünü tayin ettiğine, ecelleri onun verdiğine, hiçbir şeyin ona gizli kalmadığına, onun dilemesi olmadan alemde hiçbir şey olmadığına, olamayacağına, hidayete de onun vesile olduğuna, onun ulaştırdığına bütün bunlara biz iman ettik. Bütün bunlara yani zahirde, batındaki bütün delillerle bunlara iman ettik. Âmenna bizalike küllihi. Tamamına iman ettik. Peki nasıl? Ve <gülüyor> eykenna. Yakin derecesinde iman ettik ki. Enne küllen min indihi. Bütün bunlar onun katındandır. Yani onun dilemesiyledir. Bütün bunlar hidayet, dalalet, efendim galibiyet, mağlubiyet, yenilgi, masiyet, isyan ne oluyorsa yeryüzünde hepsi Allah Azze ve Celle'nin iradesi dahilinde oluyor. Kul kullun min endillâh Her şey onun iradesi, onun tasarrufuyla oluyor. Peki yakın kelimesi ifal babından Bu e, sülâsesi yakine, e, ne demek? يَقِنَ ma'u. Yani su bir yerde durduğu zaman yakinel ma diyor Arap. Yani su orada durdu. Su orada sabit oldu. İstakarrel ma demek. Su orada durdu. Peki yakın derecesinde iman demek artık sarsılmaz. Hani Üstad diyor ya Medine-i Münevvere'ye gidince büyük doğu mimarı. Ne diyor? Hac kitabında var. Şu bütün dağları toplasalar karşıma dikseler Yeryüzünde yüzünde ne kadar ideolog var, hepsini getirseler, Allah Resulü Aleyhisselam yok deseler, beni de param parça yapsalar, Medine'nin kumlarına savursalar, her hücrem ayak izlerinde toplanacak. La ilaha illallah, Muhammed Resulullah diyecek İman, yakin derecesinde bir iman. Ve kezarike nuru İbrahim'e melekû tesemâwat ve al-ard, ve An'am hani suresindeki ayet-i İbrahim Aleyhisselam'a önce babasının dalaletini gösterdi, değil mi? Ve ikale İbrahimu le ebihi azar. Sonra altında ve kezalike nuru İbrahim'e melekutus semavati vel ard. Yer ve göklerin melekutunu, mülkünü gösterdik. Neden? Ve yekune minel mukminin. Delillerden de imana gitsin. Görsün kim yaptı bunları. İbrahim inanıyor ama bir de yakin derecesinde imana ulaşması için yani o kevni ayetlerden Cenab-ı Hak onu imana taşıyor. itminan derecesi, yakin derecesi sarsılmayacak. İşte biz de diyor eyken nafilin getiriyor. Böyle bir iman, yani sarsılmayacak bir iman. O aikan nən nəkullen min Peki, şimdi bakarsanız metne baş taraflara gelirseniz orada makulul kavul demiştik. Nerede başlıyor? Nəkulu fi tohipihi Allahı muğteciddinə bi tofikillah. İnna Allaha waḥidun la sherikale. Buldunuz? En başlarda. Yani toplu metne bakın. Efendim orada girişten sonra innallaha vahidun La lâ şerikele. şöyle toplu metin olarak beş satır sonra yani metin üst üste olursa inna allâhe La lâ şerikele. Orada demiştik ki kalenin makulul kavli budur. Buradan başlıyor. Allah azze ve celle He, e tek vahiddir. E, tektir demiştik. La şerîke eşi benzeri yok. Şimdi imanın ikinci cüzüne geldi. Bu cümleyi nereye atfediyor? Oraya buldunuz. Bulamadınız. Metinden bakın, metinden. <gülüyor> e satır. Orada inna Allah vahidun vardı. Şimdi bunu oraya atfediyor. Enne olmayacak, inne olacak. وَإِنَّ مُحَمَّدَنَّ عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُهُ الْمُشْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ لَدْقِيَ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ دَعْوَةٍ نُبُوَةٍ بَعْدَ نُبُوَتِهِ فَغَيْنٌ وهوى وهو الْمَبْعُوسُ إلَى عَامَةِ الجن ve kafet ilvara bil hakkı ve lühda ve ve dıya. Ve kuran diye. Sonra Kur'an Hakim'in mahluk olmasına geçiyor. Bunu da hangi cümleye o yine oraya atfediyor. Yani cümle cümle İslam'ın esasla iman esaslarını anlatıyor. Önce neyi anlattı? Allah Azze ve Celle imanı anlattı. Şimdi kelimeyi tevhidin ikinci cüzüne geldi. Nedir o? La, Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Ya diyorlar ki, ne diyorlar? La ilahe illallah diyen cennete girer. Girebilir mi kardeşim? Giremez. Niye giremez? Çünkü yeryüzünde La ilahe illallah sadece kim söylüyor? Muhammed Resulullah diyenler söylüyor. Ha? Muhammed Allah'ın Resulü demeyenler Hristiyansa üç ilah var diyor. Yahudi ise Uzeyr Allah'ın oğludur diyor. Zaten onların müşrik olduğunu söylüyor bize Kur'an-ı Kerim. Lakad keferalladine kalu innallaha su salase. Allah üçün üçüncü'südür diyen o Hristiyanlar kafir oldu diyor. Şimdi bir hadis-i şerif söyleyeyim ise bununla alakalı Müslim rivayeti bu hadis-i şerifi yazalım. Hani Ebu Hurayra'ya radiyallahu an والذي نفس محمد بيد والذي نفس محمد بيد لا يسمع بي لا يسمع بي احد من هذه الأمة لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يهودي ولا نصراني ثم يموتوا ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار عن أبي هريرة رضي الله عنه okuyorum an Abi Hurayrah radiyallahu an la tam yazan var Ha. Peki. Vallazi nefs Muhammadin bi yadi la yesma bi. La yesma bi. Tamam. Vallazi e, nefs Muhammadin bi yadi la yesma bi ahadun min hadhihi al-umma Yahudiun ve Ha. Evet. Sonra summe yamutu ve lem yu'min bima ursiltu bihi illa kana min İmam Müslim, illa kâne min ashabîn nahr, illa kâne min ashabîn nahr. Peki nedir anlamı? Velledi yani Vallahi ledi demek. Tamam, velledi yemin. Velledi Vallahi ledi. Allah'a yemin olsun ki öyle bir Allah ki. Veladi nefsu Muhammedin biyedi. Yani Muhammed'in canı kudretinde, kudret elinde olan Allah'a yemin olsun. Peki neden yemin yaparsınız? Önemli bir şey söyleyeceksin. Çok önemli. Peki Allah'a yemin olsun ki la yesma'u bi ahadun min hadihi'l ümme. Bu ümmetten beni duyan hiç kimse yok ki. La yesma'u bi ahadun min hadihi'l ümme. İki türlü ümmet var. Bir ümmeti davet var, ümmeti icabet var. Müslümanlar ümmeti icabettir, İslam'a icabet ettiler. Müslimler ümmeti davettir. Peki buradaki hangi ümmeti kastediyor Efendimiz? Ümmeti daveti, yani çağrılan. Bu çağrılan ümmetten ki ahadun'un sıfatıdır ya da bedeldir. Ahadun nasıl birisi? Yani la yesma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun ve la Yani ise işte Yahudi ve Hristiyan bu ümmeti davetten beni işiten hiç kimse yok ki yemutu. yamutu. Yani i̇şiten bu kişi ölüyor sonra summe yemutu. Şu kadar zaman yaşıyor, İslam'ı duymuş, ölüyor bu adam ve lem yu'min billezî ursiltu bihi. Billezî ursiltu bihi ne demek? İslam benim gönderildiğim bu dine iman etmeden öldü bu adam. Cümle haliye Summe yamutu hangi hangi cümle haliye ve lem yu'min cümlesi. Summe yamutu ve lem yu'min billazi ursiltu bihi. Yani gönderildiğim bu dine iman etmeden ölüyor bu adam efendim. Ve summa yamutu ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِلَّذ۪ي اُرْسِلْتُ İkisi de mevsule olur ama billedî yazın siz öyle mi ma mı yazdırdım o da gene mevsul olur ama elledi yazın ثُمَّ e, çünkü ma gayru akil içindir ellezî ukala içindir akil içindir ma men yerinde kullanılır e, efendim bazen tahkir için kullanılır Efendim bu aklı yok, hayvanlaşmıştır, o manada kullanılır. Ya da orada zikrettiğiniz yerde gayru akiller akiller, akılsız varlıklar akıllardan daha çoktur. Talip cihetiyle kullanılır, başka manalarda kullanılır. ma ellediği yerinde. Ama biz, e, hadis-i şerifi aslında o var. E, tabi, yamutu يَمُوتُ وَلَمْ yumin بِاللَّذِي اُرُسِلْتُ bihi Yani, Velem yücmin efendim. Evet burada da e, aslında ma kullanması lazım, değil mi? Din yerinde, din yerinde geliyor. Burada adam e, insan kastetmiyor ma kullanması lazım Ellediği kullanıyor ee, işte bu da İslam'ı İslam'ı teşrif için getiriyor İslam'ı teşrif için getiriyor velem yu'min billedî ursiltü bihi yani bana e, verilen gönderildiğim bu dine iman etmediği halde ölüyor bu adam peki ne olur bu adam <gülüyor> He, efendim bu adam la bi bi'ahadun işte beni işiten Hristiyan, Yahudi sonra bana iman etmeden ölürse gideceği yer nedir? İlla kanemin ashabin nar. Bu sadece yalnız ve yalnız cehennem asabından olur. Peki ayetleri nasıl anlayacaksınız? Kur'an-ı Hakimi tefsir eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. Efendimiz böyle anlıyor. Velledi nefsu Muhammed'in bir yedi La yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu yu'min bil ladzi bihi illa kan Peki şimdi o zaman burada ne diyor metinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanı anlatırken ve inna Muhammeden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan sonra ona iman edecek. Yani ona iman etmeden cennet yok, kurtuluş yok, selamet yok. Ve inne Muhammed'en Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını kim veriyor? Dedesi Abdülmuttalip veriyor. Ne diyorlar ona? Ya Araplarda böyle bir isim yok diyorlar. Nereden buldun bu ismi diyorlar. O da ne diyor? Ha, bu isimle neyi umdum diyor. Racautu en yuhmada fis sema'i vel ardi yer ve gökte övlen birisi olmasını umdum diyor Muhammed. Aracu tu en yuhmada fis sema'i vel ardi ve inna Muhammedan alayhi salatu vesselam. Yani şimdi inanıyoruz demiştik ya akide metninde ne diyorduk? Allah Teala'nın taufikiyle eee efendim şunlara inandığımızı söylüyoruz. En naqulu fi tauhidillahi başka ne diyoruz? Naqulu mu'taqidin bi tawfikillahi ve inna Muhammedan ha ve inna Muhammedan aleyhissalatu vesselam abduhul Mustafa. Abduhu Abdullahi. Önce neyi getiriyor? Kulluğu getiriyor. Risaleti getirmiyor. Neden? E, onu efendimiz aleyhisselam'ı İnsanlar kul gibi görmezlerse, kulluğun dışına çıkarlarsa e, o zaman ona da ihanet ederler. İslam'a da ihanet ederler. Tevhide şirki bulaştırırlar. Hz. İsa'nın ilk sözü neydi? Kale inni abdullah. Değil mi? Kale inni abdullah. Hani annesi diyor sorun ona. O konuşsun diyor. Meryem suresinin 30. ayeti inni abdullah atani'l kitabe ve cale'ni nebiye beşikte konuşuyordu. Yani aslında onları ikaz ediyor. Beni ilah yapmayın bak ben mucizelerime bakıp da bana farklı e, duruşlar vermeyin demişti İsa aleyhisselam. Onun için e, kelime-i tevhidde de önce ne diyoruz? Abduhu ve Allah'ın kulu ve resulü. Peki Abdul mustafa keyfel abd yani nasıl bir kul? Mustafa seçilmiş. He? Alemden seçti değil mi? Seçe seçe seçe hadis-i şerifte diyor. En son Efendimiz Aleyhisselam'ı seçiyor. Abdul mustafa ve nebiyyuhu ve onun nebisi nasıl? El-muştaba. Müştaba da seçilmiş demek ki ne? Ve murtada. Murtada elledi radıyallahu anhu bir risaleti. Allah'ın risaletine razı olduğu seçilmiş peygamber. Ve resuluhul murtada allah Teala onun risaletine razı oldu. Peki şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatıyor. Ee, sonra şerhler, şarihler nereye giriyorlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletini isbata giriyorlar Risaletin isbata Bir akli deliller bir de nakli deliller Nakli deliller nerede? Kur'an-ı Kerim'de Akli deliller ne? Mucizeler değil mi? Mucizeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği mucize Mucize Karşıdakini Muhatabı Benzerini getirmekten aciz bırakan Sonundaki tane tasıdır Mubalâ ta'sıdır değil mi? Mubalâ, mucizetun, yuvarlak. Ta'i ne var orada? Merbûta var. Mebsuta var, açıkta. Merbûta'dır. Ama oradaki ta, mubalâ ta'sı. Yani bütün dünya toplansa o mucizeleri yapamaz. O kadar aciz bırakır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesi hangisi? Kur'an-ı Kerim. Peki başka mucizeleri var mı? Şimdi yok diyorlar, değil mi? Yok diyorlar. Peki neden yok? İşte müşrikler istediği Kur'an-ı Kerim e, dağ yürüt dedi, yürütmedi allah Teala vesaire. Peki evet, Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle mucizesi yok. E, onlar allah Teala'yı acizde bırakıyorlar, işte Salih Aleyhisselam'a geliyorlar, diğer peygamberlere gidiyorlar, o mucizeyi görüyorlar, inanmadıkları zaman ne oluyor? Helak oluyorlar, değil mi? el mucizetul muhlike o zaman ısrar neticesinde Allah'ı dayatıyorlar mesela gidiyorsun birisine diyorsun ki başbakana cumhurbaşkanına cumhurbaşkanıysan yap şunu diyorsun ya orada bir edep var değil mi cumhurbaşkanlığına girince işte orada kapıda bir albay var albay hemen tekmil veriyor falan geldi diyor oğlu bile gelse herhalde diyor, öyle bir protokol var orada. Yani oranın bir kural kaidesi var. Şimdi orada size böyle bir konuşma yaptırırlar mı? Diyor ki, buranın bir kuralı var. Mekke müşrikleri de Allah'a meydan okuyorlar. Yapacaksın şunu diyorlar. Ya Allah Teala sizin emir kulunuz mu? Ey Mekke müşrikleri. Peki, müşrikler böyle istiyorlar. Buna rağmen sihir diyorlar. İnanmıyorlarsa, Allah Teala o toplumu helak ediyor. Şimdi, Helak eden mucizeler yok ama gözle görülen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri yok mu? Var. O kadar var ki bak şimdi burada bir kitap var. Hangisi? Şu. Delail'in nubuvve kitabı. Delailun Nubuve bir literatürdür. Bu getirdiğim Ebu Naim'in kitabıdır. Ebu Naim'in Delailun nubuvvesidir. Ve hakin var, çok alimlerin var. Bunlar muhaddistir, büyük muhadislerdir. Mesela içinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği muzeler var. Senetleriyle beraber onları almış buraya, burada var. Birkaç tane okumak isterdim ama dersi bitirelim. Mesela e, şey var, e, hani suraka Efendimiz'i yakalayacaktı. Sonra atı ne oldu? Kuma gömüldü. Mekke'ye dönünce Ebu Cehil ne dedi? E, neden yakalamadın bu kadar her şey senin olacaktı deyince uzun bir şiir okuyor ona. Diyor ki: "Eba hakemin vallahi لو كنت شاهدا لامر جوادي لامر جوادي اذ تسيخ القوائم عالما ولم تشك بانه Muhammedan rasulun bi burhanin feman za yuqawimuh" diye uzun devam ediyor. Şimdi bütün bunların olduğu kitap, bu Delail kitabı. Ama bu kardeşlerim tabii kabul etmezler, hadis kabul etmezler. Onlara ne getirmek lazım? Kur'an-ı Kerim'den delil. Peki ilk defa Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan başka mucizesi olmadığını kim söylüyor? Abdül söylüyor, Muhammed Abdül. Ne zaman söylüyor? Mısır'da. İngilizler işgal edince. Diyor ki, tefsir-ü cüz var Muhammed Abduh'un tefsir-ü cüz-i fiil suresini anlatırken efendim diyor gökten ebabi geldi yok böyle bir şey nedir diyor bu çiçek hastalığıdır diyor hastalıkla Ebrehin'in ordusu elak olmuştur Abduh, Abduh kim modernitenin 3 hattısı var Afgani, Muhammed Abduh Reşit Rıza nerede bakarsanız bakın bu üçleye dayanır şimdi Abduh bunu inkar ediyor Peki neden inkar etmiş olabilir? Mısır işgal edilmiş. Seyit Kutup yerden yere vuruyor onu. Mısır işgal edilmiş. Sokaklarda İngiliz askerleri var. Müslüman gençler. Onlar da İngiliz işgaline karşı direnecekler. Ama bir avuç onlar. Sayıları çok az. Dünyanın en teknik donanımlı ordusuna karşı Mısır'ı müdafaa edecekler. Maddi planda baktıkları zaman... Derler ki yani bu bir cinnet hali, orantısız bir güç var. Bunların karşısına nasıl çıkacaksınız? Ama onlar Fil suresini okuyorlar. Neden Allah bize Fil suresini indirdi? Neden Fil suresini okuyoruz? Fil suresi bize ne diyor? Bütün insanlar Allah'ın dinini terk etseler, Mekke'de yaptıkları gibi Ebrehe'nin ordusunun önüne Kabe-i Muazzama'yı bıraksalar, dağlara çekilseler Allah Azze ve Celle... İnsanlar çekilse Ebabil'i gönderir, Ebabil'le murad ettiyse Kâbes'ini korur. Kimse yokken bile Allah bir orduyu helak etmeye kadirdir. Bu, sure, bu sureyi okuyan, mucizeleri bilen birisi İngiliz tanklarından korkar mı? İmanı olursa Allah murad ettiyse yok olacak bunlar, gidecek bunlar. Bu sokaklara İslam gelecek yeniden. İngilizler mağlup olacakla yeni de buna iman eder. İşte Abduha bir el inkar ettiriyor mucizeyi. Yani İslam gençliğinde diyorlar ki beklemeyin Bedir. Öyle gökten kapılar açılacak. He, kapı açılacak yok da hani ben cümle girişinde söylüyorum. Melekler gelecek yani şimdi böyle edebi bir lisan ile söylediğin zaman öyle kapılmışlar ki hemen kapı var dedi gökte derler. Halbuki Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bir sürü var değil mi? Bunlar mecazi manadadır. Peki, efendim şimdi bunlar inkar ediyorlar. Yok diyorlar mucize. Peki, şimdi bu kitap bunun tercümesini de yapmışlar. Kübural Yakiniyat Kübural Yakiniyat Kimin? Said Ramazan. putinin Buti İlimde büyük adamdı ama siyaseten yanlış yaptı. Allah Teala taksiratını affetsin. Kitapları çok önemlidir. Çok önemli, çok mühim. Tercüme Arapçalarını okuyun. Ama tabii hani inşallah hepsinin Arapçasını okursunuz. Okuyamazsanız bile bilmiyorum tercümeleri nasıldır. İstifade edin. Şimdi burada muzeyi anlatıyor. Muzeyle alakalı şu kitapla birlikte değerlendirin. Bu kitapta kimin Mustafa Sabre Efendi'nin tokatlı Mustafa Sabre Efendi, son şehhül İslamlardan Mustafa Sabre Efendi'nin ana kitabı baş yapıdı La yamut olan eseri Muvkuf al akli wal ilmi wal alam min wa ibadhihi al murseelin. Beki akli wal ilmi wal alam min Rabb al alamin. Şembuda muvkif. 400 dır iki ciltdir. 400 dır iki ciltdir. Şimdi bunun dördüncü cüzünde mucizeyi anlatıyor Mustafa Sabri Efendi. Neden mucizeyi anlatıyor? Çünkü Mısır'da bunu getirmedim herhalde. Heykelin bir kitabı çıkıyor. Heykel Hayatı Muhammed diye. Hayatı Muhammed'de heykel mucizeleri inkar ediyor. Yok diyor efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'den başka mucizesi yok diyor. Sonra Ezher şeyhi efendim o da Benzer şeyleri söylüyor. Merahi tefsiri de var. Merahi de benzer şeyleri söylüyor. Ezher'in kadrosunu değiştiriyorlar. Müzeyi inkar eden adamları getiriyorlar. Merahi, Afgani, Abdurreşit Rıza damarının mümessilidir. Ardından da Ferit Vecdi'ye Ezher'in dergisinin yayın yönetmenliğini veriyorlar. Ferit Vecdi'ye efendim. Ferit Vecdi, Nurul İslam, Ezher'in yayın organı, onu çıkarıyor. Nurul İslam'da bir yazı dizisi başlıyor. Yazı dizisinin konusu, Es-siratul Muhammediye Tahta dav'il ilmi ve felsefe. E, i̇lim ve felsefe ışığında Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı ileştiremediklerinden bütün mucizeleri inkar ediyorlar. Bütün mucizeleri. Şimdi peki kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mucizesi var mı? Yok diyorlar ya. E şöyle bir bakın şimdi. Hemen hızlı hızlı bakın. Bunları yazın. Çünkü önünüze çok adam gelecek. Bu mucizeleri inkar edecekler. Ali İmran Suresi 13. Ayet-i Kerime, sayfa 51. قَدْ كَانَ ayetun آيَتٌ ف۪ي ف۪ي Fiatım tukatlı fi semîlillah, ve akrar kafirat yarounhum mithleyhim rai alaîn. Şimdi ve akrar kafiratın iki ordu. Biri Allah yoluna cihad ediyor, biri kafir, diğeri kafir. Yarounhum mithleyhim rai alaîn. Gözle bakıyorlar Müslümanları iki kat görüyorlar. Kim? Mekke müşrikleri. Ha? Mekke müşrikleri bedirden bahsediyor. Allah Teala söylüyor da Kur'an yanlış olur mu Kur'an-ı Kerim'de? Ne görüyorlar? İki kat görmeleri Müslümanları bir mucize değil mi kardeşim? 300 küsür kişi, 630 kişi görsele. Bu nedir? Bir mucize. İki kat görüyorlar. Peki devam ediyoruz. Efendim Enfal suresine gelin. Enfal suresine geliyorsunuz. Enfal suresi 17. ayeti kerime 179. sayfa. 179. sayfa 17. ayet-i kerime. Nereden bahsediyor? Bedir'den bahsediyor. Felem taqtuluhum velakin Allah kateluhum. Sayfa başı. Ve ma rameyte iz attığında sen atmadın velakin <feyle> Allah rama Allah attı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç toprak aldı, müşriklerin yüzüne attı. Her toprak insanların gözüne isabet ettiyse kim isabet ettiriyor? Allah Teala. Mucize değil mi? Hı? Ve ma ramayta iz rama. Hemen arka sayfayı çevirin. Arka bir önceki sayfa iz tessalisu rabbakum efendimiz bedirde elini kaldırdı yalvarıyor ne diyor allah ne buyuruyor allahumme entehlih hadihi alisabatu felan tu'bada fil ard abada şu bi avuş müslüman burada şehit olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimseler kalmayacak diye yalvarıyor peki iz tessalisu rabbakum fescabelekum allah icabet ediyor Müslümanların yakarışına. Enni mumiddukum min minel melâiketi murdifi. Nasıl yardım ediyor? Bin melekle. Bin melek gelmesi Bedir'e. Bedir'de savaşmaya melek gelmesi mucize değil mi kardeşim? He? Gelir mi mucize? Peki işte devam ediyor altında. Efendim sonra ve lekad nasarakümullahu bi bedrin var. E, şeye gelin. Kamer suresine gelin. Kamer suresine 27. cüze gelin. Evet. Kamer suresi 528. sayfa. Şimdi bakın Kamer suresinin ilk ayetleri. Iktarabetis saatu venşakal kamer. Ha? Venşakal kamer buyuruyor, değil mi? Kamer yarıldı. Peki devamına bakın. Hani kıyamette olacak diyorlar. Ya ve in ayeten. Şayet onlar bir ayet görseler. Bir ayet yani mucize. Ve ira'u ayate ne oluyor? Yu'ridu yüz seviriyorlar ve yakulu sihrun mustemirun. Bu sihir diyorlar. Değil mi? Sihir diyorlar. Yani demek ki Mekke'de Mekke müşriklerinin gördüğü orada olağanüstü bir şey var. O şeyi görüyorlar. Sonra ne diyorlar? Efendim diyorlar bu güçlü bir ya güçlü anlamı var. Kavi anlamı var veya musemir daim devam eden bir sihirdir diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mucize istiyorlar. Mübarek elini kaldırıyor, ay yarılıyor. Onlar ne diyorlar? Devamına bakın. Sıyak sibakına bakacaksınız ya. Ve in yarau ayeten onlar bir mucize görseler eee yu'ridu yüz çevirirler. وَيَكُولُوا sehrun مُسْتَمِرُونَ Bitmeyen sihirleri Muhammed'in diyorlar. Peki efendim diyorlar, madem bu ay yarıldı da neden onu bütün dünya görmedi? Taki Osmani'nin Müslim şerhi var bizim İfam'da okuduğumuz. Fetul mülhim. O bununla alakalı hadis-i şerifleri şerh ederken diyor ki, Hint kaynaklarında var. Hint kaynaklarında e, kitapların adını veriyor ya Hint kitaplarının adını adamlar tapınaklar yapmışlar tapınağın başına kendi lisanlarıyla yazmışlar kitabelerinde var diyor ki kitabesinde ayın ikiye yarıldığı vakitte bu tapınak yapılmıştır ama Çin'de neden yok belki var kayıtlarda yok olsa bile ne olarak görmüşlerdir bir defa zaman farkı var değil mi Zaman farkı var. Mekke ile orası arasında epey bir zaman farkı var. Aynı gece olmuş olsa bile ay tutulması zannetmişlerdir. Nereden bilsinler ki? Mekke'de bir peygamber var. Onun müzesi. Ama kardeşim sen Müslümansan. E gel abri o zaman. Kur'an-ı Kerim'de ayetleri bir mana. Ver bakalım meleklerin gelişine. Bu ayetlere sonra Rum suresine gelin. Eee? 20 cüzde Rum Suresi Sayfa 404 Elif lam mim rum e fi arz min Şimdi İran e Bizans Savaşı'nda Hristiyan olan Rumlar yeniliyor. Elif la rum fi ednel arzi vehum min ba'di galebihim Efendim üç fi bıd'i üç ile dokuz yıl arasında bir savaş olacak. O zaman kim kazanacak? Ehli kitap kazanacak. Kur'an-ı Kerim haber veriyor mu? Veriyor. Peki Ebubekir Efendimizle Efendimiz'de müşrikler iddiaya giriyor mu? Giriyor. Allah Resulü ne buyuruyor? 10 deveyi 100'e çıkar diyor. Peki normalde iddiaya girmek haram. Peki Ebubekir niye giriyor? E çünkü ayet var. Ayet olunca bu iddia olmaktan çıkmıştır. Ayet dediyse kesin doğrudur. Karşı taraf için iddiadır. Ama Ebu Bekir için iddia değildir artık. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Elif lam Rum ba'di fi Kesin olacak bu. Savaş olacak. E o savaşı kim kazanacak? Hristiyanlar kazanacak. Peki olmuş mudur? Olmuştur. Rumlar kazanmış mıdır? E kazanmıştır. Mucize değil mi kardeşim? Aa, işte bütün bunları niye inkar ediyorlar yani siz emperyalizmaya ey alem İslam teslim olmadan başka çaren yok diyor sana göklerin kapısı açılacak bedir dolduğu gibi melekler gelecek hamasa yardım edecekler ee, efendim ötekilere yardım edecekler ya bu ümmet haçlı belalarını aşmadı mı kardeşim He? moğol belalarını aşmadı mı bu ümmet Arnold Tombey öyle diyor, bir daha bu ümmet ayağa kalkamaz diyorlardı. Ama Müslümanlar bütün bu bentleri yıkıp tarumar ettiler. Habenneke diyor ki, eğer bu din Allah'ın dini olmasaydı, Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri aşıp, efendim, Haçlı saldırılarından, Moğol saldırılarından, 20. asırdaki küresel istila ve işgallerden geçip hala ayakta, bu ümmet kalamazdı Allah'ın dini olmasaydı. Hristiyanlığı tarımar ettiler değil mi? allah Teala koruyayım diye bir vaadi olmayınca perişan ettiler. Yahudiliği perişan ettiler. İdeolojiler geliyor, 70 yıl ayakta kalıyorlar, yok oluyorlar. O halde İslam sadece bu zahir planda bakınca bile Allah'ın dini olarak onu bu hal bile anlatmaya kafidir. Peki şimdi, evet, bu kadar okuduk. Bazen bir satır okuyoruz işte ama inşallah bitireceğiz. Savaş Hocam'la biz Hidaye okurken iki satır iki saatte okurdu, o kadar şerh ederdi. İki satır okurdu, iki saatte o kadar şerh ederlerdi. Bu ilimler böyle. Peki, buyurun. Efendim? Tabii o, onlar nerede var? yani bu delail kitapları dolu onlarla alakalı sahih rivayetler onlar. Hep de delail kitapları ve diğer hadis mecmaları dolu. Yani bütün bunlar sahih bunlar hep sahih rivayetler onlar. Ama bunlar ne istiyorlar? Ayet istiyorlar. Hadis zaten kabul etmiyor. Dolayısıyla bir münazaraya girdiğiniz zaman adama ne diyeceksiniz önce? Ne kabul ediyorsun kardeşim? Sünnet kabul etmiyorum derse o zaman Kur'an-ı Kerim'le onun üzerine gideceksin. Ama ateist birisi ise o zaman akıllı onu hesaba çekeceksin. Tamam mı? Peki, e, yarın e, oradan itibaren devam ederiz inşallah. Buyurun. Delalet eder. Orada ya, orada çok güçlü delaleti yok. Yani orada inşira hali var. İnşirah hali var. Dolayısıyla en güçlü delillerle çıkmak lazım. Yani itiraz edemeyecekleri delillerle çıkmak lazım. O kadar zahir olmalı. Yani subhanelillahi esra bi abdihi var. Bir sürü daha var bununla alakalı. Ama böyle itiraz edemeyecekleri en güçlüleri. Şimdi İsrail'e itiraz edemezler aslında. Ama orada da yok işte rüyaydı vesaireydi. Ama ona da edemezler. Fakat o kadar güçlü var ki mucizeler olduğuna da işte bu okuduğum ait kelimeler. <gülüyor> Sunnetullah. Şimdi kardeşlerim bu şeyden okursanız Kübra Lyaqiyiyat'tan orada görürsünüz. Kurallar bize göre değişir. Allah'a göre değişmez zaten halikul adet muze yani bize göre bizim bildiğimiz bir adetullah var. O değişiyor ama Allah Teala ezeli ilminde orada onu değiştireceğini murad etti. Dolayısıyla Elhamdülillah. ve Değişen nedir? Bize göredir. Hani nes meselesinde anlatmıştı. Değişen bize göredir. Allah'a göre değişmiyor. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kural var, kanun var nedir? İşte bu önce şu olacak, sonra şu olacak. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kuralda ne var? Orada, alemde işte bu da olacak. Yani allah Teala esbaba mahkum değildir. Tamam? Determinizm yok. Pek. Estağfurullah. Ve etubu ileyhi